Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını üçüncü gününde devam ediyor. Biz de dahil olduk. Lokaluna'yı ağırlayacağız. Bu önümüzdeki dakikalarda neredeyse tam kadro buradalar. Ersin Savaş, Erdem Erol, İsmet Mesut Bingöl, Kaan Sezerler ve Burhan Asdemiz stüdyomuzda yayını şenlendirmeye başladılar. Zira güzel bir e, ufak bir provadan sonra şimdi canlı yayına geçeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> evet Lokaluna'dır. Lokaluna yani... Deliyay bir süredir zaten şenlendiriyor kulaklarımızı hı. ve İstanbul sahnesini destek yayınımızda bizimle birlikte olduğunuz için keşke daha teşekkürler ee, nasıl gidiyor hayat en son dergide buluşmuştuk sizlerle ama her şey yolunda mı diye sorarak başlayalım güzel her şey yolunda devam ediyoruz çalmaya çalışıyoruz evet en son bir konserimiz vardı ondan önce geldik hı hı. Bize kılaviyeyi. Bir... Evet. Ee, Söylediğimiz. O zaman enstrümanlarımızla tekrar geleceğiz demiştik. Bugüne kısmetmiş. Çok Neyse ki oldu. sözü almışız biz. Ya evet. Yani. Biz burada <gülüyor> yine ördüğümüzü söylüyorsunuz. Söz geliyoruz. <gülüyor> her zaman. Çağrı alınca her zaman geliyoruz. Evet. Yine bir konser öncesi buradayız. Şöyle mikrofon döndürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yine bir konser öncesi buradayız. <gülüyor> Ayın beşindeydi değil mi konserimiz? Beş. Beş Nisan'da da mekan <gülüyor> alacağı yerde evet, sahne alacağız. <gülüyor> evet. Ee, artık bir dahaki gelişimizde inşallah yine bir konser öncesi verelim. <gülüyor> Umarım bol bol konser verirsiniz hem öncesi hem sonrası. <gülüyor> <Hiç> fark etmez. <gülüyor> i̇nşallah hep burada oluruz. <gülüyor> Bu arada beş kişi dedik ama Börtece neydi de belki bir, bir selam göndermek lazım. Ee, bundan önceki lokalinle söyleşimizde de katılmış olan ekibinin başlarına... Tabii tabii 2000 şimdi o bizi zaten dinliyor. Evet. O kendisi evet. bir şeyin radyonun öbür tarafında şu <gülüyor> an, <gülüyor> an için. Börte ve Alper. <gülüyor> İkisi de... Biz de beraberler yani, radyonun ömrününün evet. evet, biz siz de konuştuk Şimdi? da önce dinleyicilerin büyük, büyük ölçüde sizin sadanınıza artık en azından aşikar olduğunu biliyoruz ama bilmeyenler için lokumadan bir parça dinlemek isteriz. Destek yerinde ilk ne çalmak istersiniz? Nasıl Şimdi Rebelle diye Ersin Ersavaş'ın bir bestesi var, hı hı. onu çalmak istiyoruz. Peki, İlg처atin. buyurun. İteçik Radyo dinleyici destek yayınında... ...Lokal Luna bizlerle beraber... ...canlı çalıyorlar bizler için... ...bu e, esasında... ...geride bıraktığımız son dört saatlik... ...yayının ardından da... ...hem biz hem de dinleyiciler için de İlaç birazcık da... Geldi, evet, ...dinlenme e, safhası gibi oldu... ...Ömer Madan'ın deyimiyle... ...tefekkür safhasına geçmiş gibiyiz... ...teşekkürler elinize sağlık bir kere de... ...telefon attığımızı hatırlatalım... ...0212-343-4141'di... ...o hala çalışıyor... ...yukarıda santralde... E, Karşısında bekleyen arkadaşlarımız var. Onu da hatırladıp Esasında bir başka parça geçmek istiyoruz. Biz Tüyo'yu aldık Burhandan. Ee, yeni parçalar da olacakmış bize çalacağınız. Evet ve e, merhaba <gülüyor> <gülüyor> Yeni <gülüyor> yeni parçalarımız evet var. Eylül ayında bir mesela çıkarıyoruz. Bu arada ben Arslaner savaş. Evet. Ee, güzel insanlar. <gülüyor> Mekanlı hoş geldik. <gülüyor> Şirkatlı <mı>? desek projesinde. <gülüyor> Gayet de destek haldeyiz. Yeni yeni parçalarımız var. Eylül ayında da çıkarmayı hedeflediğimiz ve o yüzden de yoğun çalışma haline de girdiğimiz hı hı. tek ikinci albümümüz var. Hı hı. Onun e, repertuarından bir parçayı sizlerle ve açık radyo ailesiyle i̇lk <gülüyor> kavuşturmayı defa. ilk defa en Çok teşekkürler. Daha önce biz kendi de çaldık da. <gülüyor> <gülüyor> daha geniş ki kitleleri. Heyecanlıyız yani, yani. <gülüyor> şu an. Evet, ya, daha sonra geniş işte. kitleleri sizin masalarınızla. Bu masatayınızla beraber. <gülüyor> Ne güzel, hafiften. Evet. Evet. Parçamızın ismini, zikredelim beraber. Parçamızın ismi, <gülüyor> e, Lokalonga. Resmi ismi Lokalonga. Bizim aramızda Dırınım. <gülüyor> Dırınım diye geçiyor. <gülüyor> Lokalonga'yı dinledik ee, ve ilk dinleyenlerden biri olduk sanırım. Burada küçük ayak ve omuz hareketleri eşliğinde. Ee, Lokaline ile birlikteyiz. Ersin Ersabaş, Erdem Erol, İsmet Mesut Bingöl, Kaan Sezerler ve de üçüncü günün üçüncü performansında Burhan Hasdemir bizlerle ee, dinleyici destek hattımızı bir kere hatırlatalım. Ee, 0212 343 41 41'den bizi hala arayabilirsiniz. Evet şimdi o zaman bir parça daha dinleyelim mi? Olabilir belki biraz... Nefeslenebilirsiniz. Ben arada sorarım. Bir, bir soru sormaya çalışayım. Aslında... <gülüyor> e, şimdi Beste... Bu lokalonga, deli longa da bir... Sizin besteniz tabii ki zaten adı dırınım ya da öyle oldu göre. <gülüyor> Muhtemelen. Evet. Biz dayanamayıp arada dırınım diyoruz zaten. Çanarken, dırınım, dırınım, dırınım. Belki parantez içinde. Erdün kapağında da dırınım iyi İyi olmaz. E, evet. Beste repertuara... Katkı sağlaması açısından da epey önemli esasında bu müziğin repertuarını. Onu ayrıca bir belirtmek gerekiyor. Ee, bu da hani geçen süreçte işte konuşmuş muyduk emin değilim ama aslında Lokal önemli özelliklerinden de bir tanesi kendi parçalarını e, çalıyor olması. Şu ana kadar peki yurt dışı kısmı filan nasıl gitti? Aslında geçen sefer onu konuşmuştuk konuşmuş muyduk? Yurt dışından başladınız gerçi hikaye oradan başlıyor ama yurt dışına gideyim mi işimizle başladı hikayeler. <gülüyor> evet. muhteşem Barcelona Belediyesi. Biz şey önce girelim çağırdı girelim. sonra Aha. almadılar. <gülüyor> Bize <gülüyor> mi çıkmadı? Yok, yok yok yani sonra festivalde Babazula gitti falan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet. Yani başvurularımız devam ediyor. Yine şey birkaç festivalde işte. Bir, iki 2 Ukrayna'da Odessa'da bir <gülüyor> şey var belki işte Temmuz gibi. Onu <gülüyor> bekliyoruz. Evet. Yurtdışı kısmı devam. Yani istiyoruz. Gitmek de istiyoruz. Bir takım başvurular yapıyoruz. Biliyorsunuz oradaki festivallere. Brezilya vardı. Brezilya vardı. O iptal oldu. En son He. söylediğimiz o vardı işte Hı, ama. Evet. bir Okyanus'u geçemedik henüz. <gülüyor> Bakalım. Olsunumuz. Olsun. <gülüyor> Deneyeceğiz. Çabalarımız sürüyor. Evet, en evet, hani beste kısmından devam etmemin sebebi de aslında yurtdışında bir biçimde bir belli bir talebi var Türkiye'den götürülen müzenin. Ama aslında bunu bir yenilikle sunuyor olmak füzyon dışında bir yenilik. Yani evet. aslında bir hani bestecinin kendi yeniliğinden bahsediyorum. O da epey önemli. O yüzden aklıma direkt hani beste sorusundan yurtdışı o manada gelmişti. Buranın kulakları, burada kulaklar çok alışkın olsa da yurtdışında başka kulakların da belki ihtiyacı olan parçalar ziren. Lokalının. Evet lafı çok uzatmayalım. ben tamam. Bir parça daha dinleyelim diyeceğim. 0212 343 41 41 destek attığımızda ve dinleyici destek şöleni özel yayını devam ediyor lokal Luna'nın katılımıyla beraber. Evet bu parça nereden gelecek? Albümden mi? Müstakbel. Albümden. Kaan Sezerlerin bizim kemanimiz, kemançımız. <gülüyor> Onun bir bestesi. Cumartesi yapacağız. Cuma dinlettiğimiz Loka Luna'nın albümünden bir parçaydı. Deli evet, evet. albümünden. Cuma dinledik. Ee, biz en son ilk sen de sizi son konseriniz değildi diye hatırlıyorum ama evet, Borçal evet. Müzik Evinde e, dinlemiştik. Son konser. Son konser miydi? Evet. Git ben kafeli çaldım. Evet evet. evet, tamam, tamam. evet doğru. <gülüyor> ya çok keyifli bir konserde şey hani hem yaptığınız müzik açısından hem de sadece konserden konsere görüşmediğiniz belli ekip olarak hani. ...paylaştığımız <gülüyor> anlar açısından da keyifli bir konserde şey geldi aklıma aslında sizi dinlerken. Çağlar çağ mesela o konsere katılmıştı. Bir şekilde başka müzisyenlerle bir arada olma durumunuz nedir? Sadece konser açısından bunu söylemiyorum aslında da. Yani e, var mı böyle bir durum? Durum zaman zaman oluyor. Planladığımız şeyler var. Konuştuğumuz, <gülüyor> hani etrafımızdaki müzisyen arkadaşlarımızdan böyle şeylerimiz var. Hani bir, birliktelik falan düşünüyoruz ara ara. <gülüyor> Bazı, hani konser ve projesine göre bunları... <gülüyor> Beyerlendiriyoruz. Yani evet. Zaten mesela, çok geniş bir müzik dünyası yok. Benim mesela şu yok. an şeyim var. Ayşenur var bir e, basıncım var. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir yandan Ayşenur'la bir şeyler yapmayı istiyoruz bayağı bir. hani Ayşenur'da zaten bu konular hep sıcak olduğu için. Evet. Tabii onda bir şeyler yapabiliriz. Zaten üretenler belli. Hı, Üreten evet. isimler. Yani onlarla bir araya gelinecek en nihayetinde. Herhalde öyle olur. Güzel de şeyler çıkacağını düşünüyoruz yani. Evet. Daha önce Senem ile bir şeyimiz Hı -hı. olmuştu iki sene önce. Hı -hı. Kadar bir iki konser Hı -hı. Kadar Hı -hı. çaldık. Yani güzel birliktelikler bunlar. O, o yönde. Çağ'la zaten çok zevkli bir şey. Zaten yani bir yandan arkadaşımız falan. Hı -hı. başka bir hava Hı -hı. <gülüyor> katıyor konserde. Evet kesinlikle. Yani işin eğlence kısmını kaçırmak istemiyoruz. Çünkü biz de eğlenmek istiyoruz çalarken. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten eğlendik yani Çağ'la beraber çalarken. Evet o hissediliyordu yani. O zaman. Konser sahiden <gülüyor> öyleydi. Borsan'daki bu demek öyleydi, lazım. Tamam. <gülüyor> yani... Dinecideki dalgalanmayı hatırlıyoruz. Biz biraz bir parça geç gelmiştik, o yüzden arkada kaldık. Ama hani bütün Dineciyi böyle içine alan bir müzik aslında icra ettiniz. Şimdi kapayacağız. Son parçaya geç, geçeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey Açık Radyo Dinecilerine ya da Açık Radyo söyleyeceğiniz. Vallahi açık Radyo şu an yani destek projesinin bir parçası olmak çok güzel. Umarım Sağ amacına ulaşır, güzel olur. Evet. <gülüyor> Şenlikli bir şekilde. Destek. Sizin insanınızı öyle yoruluyorsunuz sizde. Ben görüyorum üç gündür burada. <gülüyor> <gülüyor> şey, yorgunluğunuzu geliyor ama değecek inşallah. Evet burada demin o espri yaptık. Burhan üç gündür burada. Üç farklı gruplar. <gülüyor> Çok sevdim. Yeni stüdyonuz da hayırlı olsun yani. <gülüyor> evet. Tophaneye <gülüyor> yine, yine, yine bekleriz. Bicesi <gülüyor> gelmiyor insanım buradan. <gülüyor> yine bekliyoruz. Komşunuz <Aynen>. <gülüyor> olarak ben devamlı buradayım. Evet. 343-4141 dinleyici destek attığımızda 0212 alan koduyla. Ya da Açık Radyo.com üzerinden de Açık Radyo'ya destek olabileceğiniz 9 günlük özel yayının içinde. Lokaluna bizlerle beraber. Şimdi şimdi anonim bir parça. Anonim. son Makedon 11'li parçasını da Çok beraber. sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun. Size teşekkür ederim. Arkedon parçasıydı Local Luna'dan. Şimdi biz onu dinlerken içeriden bir daha bir daha sesleri geldi bu arada. Yolunuz <gülüyor> <gülüyor> <Söyleyeyim gülüyor> <o zaman. gülüyor> Sizi burada biraz daha alıkoyacağız. Evet biraz daha zamanımız varmış aslında bir parça dinlemek üzere. Dolayısıyla bunu bir açık radyo e, alanın içerisinde yapabileceğimiz ümidiyle tekrar karşınızdayız. Ve bir parça <gülüyor> daha istiyoruz Abi, sizden özel yerin için. Çalırız biz de. Konuşmayın çalın. Biz çalalım. Konuşmadıkça her şeyi yaparız. Buyurunuz. <gülüyor> Minör dansı yok. Zaman. Ofunuzu evet. sınırarak bir yeni parça daha çalalım. Onu. Şahane. Harika. Bu parçadan sonra da destek hattını çağırıyoruz. Desteklerimizi 343 41 41'den desteklerinizi bekliyoruz. Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği